Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz. Merhaba, yeni bir Yeşil Dalga Programı'na daha hoş geldiniz. Bu haftaki programı Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkıma Bölüm Başkanı Dr. Hikmet Öztürk ile beraber yapıyoruz. Ee, bu hafta ve aslında geçen hafta toprak odaklı önemli iki gün ar arka arkaya geldi. Geçen hafta 11 Haziran'ı takip eden pazar günü yasada olduğu üzere toprak bayramı olarak kutlandı Türkiye çapında. Bu haftada içinde bulunduğumuz haftada dünya çölleşme ile mücadele gününü günle denk geliyor. 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'ne denk geliyor. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Belen'le bir konuşma yaptık. birazdan onu dinleyeceğiz. Sizle onu dinleteceğiz sizlere. Ama çok kısa haftanın öne çıkan iyi haber ve kötü haberini paylaşarak başlayalım. Bildiğiniz gibi 2012 yılının kömür yılı ilan edilmesiyle bu programda da sıkça gündeme getirdiğimiz üzere Karapınar, Konya Karapınar ve Karaman Akçaşehir'de Türkiye'nin en büyük ikinci liyit rezervinin çıkarılması ve bu bölgeye 5800 megawatt gücünde bir termik santral yapılması gündeme gelmişti. Tema Vakfı da bu konuyu başından beri takip ediyor. Bu süreçte liyit rezerv sahasıyla ilgili olarak çıkartılıyor. ÇED süreci, çevresel etki değerlendirme süreci başlamıştı. ÇED e olumlu kararın çıkması üzerine de Tema Vakfı olarak bu kararın iptali için dava açmıştık. Bu hafta güzel haberi aldık. Ee, mahkeme açık ocak kömür işletmesinin neden olacağı çevresel tahribat nedeniyle ÇED olumlu kararını iptaline karar verdi. Böylece sadece bulunduğu alanı değil tüm Konya Kapalı havzasını etkileyecek bu projenin erken bir aşamada önüne geçilmiş oldu. Bu haftanın iyi haberiydi. Kötü haberimiz ise GDO'larla ilgili e, mevcut durumda e, Türkiye'de GDO'lu ürünlerden 37 tane daha genin e, basitleştirilmiş işlem kapsamında e, onaylanması e, gündeme geldi. Biyogüvenlik Kurulu e, bu GDO'lu ürünlere 37 tane GDO'lu ürünü sadece yem sektöründe kullanılmak üzere onayladı... Ama bu nasıl bir artış onu sayısal olarak örnek vereyim isterseniz. Bugüne kadar 16 mısır ve 3 soya genin ithalatına izin verilirken yeni durumda bu 37 tanenin de e, onaylanmasından sonra genetiği değiştirilmiş 56 genin ithalatı serbest kalacak. E, bu konuyla ilgili olarak gelişmeleri de önümüzdeki programlarda e, paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözü Sayın Hikmet Öztürk'e bırakmak istiyorum. Evet, Bu hafta önemli bir konuğumuz var. Ee, belki de bu önem şuradan geliyor. Dünyada çölleşme ile ilgili e, çalışmaları bir genel müdürlük e, seviyesinde yürüten tek ülke Türkiye ve o çalışmaları yürüten genel müdürlüğün genel müdür yardımcısı Sayın İsmail Belen Bey efendi ile beraberiz. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hikmetli. İyi akşamlar diliyorum. İyi, İyi akşamlar. Diliyorum. Öncelikle programımıza İyi konuk diliyorum. olduğunuz diliyorum. için çok teşekkür ederiz. Ee, Sağ olun. Sağ olun. Ee, İsmail Bey, çölleşme denildiğinde aslında insanların gözlerine genelde bir Sahara çölü üzerinde gezen develer akla geliyor ama aslında çölleşme olgusu bundan çok daha farklı ve dünya açısından çok önemli. Birleşmiş Milletler'in de gündemine e, alınmasından da belli zaten. Bu önemi kısaca e, açıklayıp sonra da Türkiye'deki yapılan çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz lütfen? hemniyette. Tabii sizin de dediğiniz gibi, çölleşme deyince insanların aklına çöl deyince daha doğrusu bir sahra üzerinde develer, üzerinde insanlar. Güzel de bir şöyle Arap müziği olursa hoş bir e, sahne olarak canlanıyor ama bizim kullandığımız manada çölleşme, daha doğrusu dünyanın kullandığı manada çölleşme, arazinin bozulması, arazinin verim gücünü kaybetmesi. Yani tasavvur ettiğimiz e, sahra e, sahnesi kadar güzel bir sahne değil. E, toprağın beklenen verimi verememesi, verim gücünü kaybetmesi demek. Dolayısıyla dünya açısından iklim değişikliği gibi biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi son derece ciddi, son derece önemli bir problem. Evet. Hem biyolojik çeşitlilik açısından hem de aslında gıda ve beslenme açısından da büyük önemi var. Değil mi İsmail Bey? Evet. evet, evet. Tabii ki şimdi toprak bu, bu sene hatta Birleşmiş Milletler Çöyleşim'le Mücadele Sözleşmesi Sekreteriyası'nın bu seneki logosu e, şu e, Türkçe olarak. Öyle bedava yemek diye bir şey yok, toprağa yatırım yap. Bizim de katkı verdiğimiz bir slogan bu, son derece önemli. E, toprak varsa, toprak iyi çalışıyorsa, toprak verimli e, olarak işletebiliyorsa karşılığında bir gıda alabiliyorsunuz. Şu anda dünyada... Kıda maddelerinin yüzde 99'u, 99.7'si BM rakamlarına göre topraktan çıkıyor ve toprağa bağlıyız. Hayatımız toprağa bağlı. Eğer toprak verim gücünü kaybetti ise doğal olarak gıda güveniniz de sürdürülebilir şekilde e, sağlamış olamaz. Dolayısıyla e, toprak e, gıda güvenliği aslında bütün hayatın üzerinde şekillendiği nesnedir. Toprak bizim kendi yaratıldığımız üzerinde yaşadığımız. E, hayatımızı sürdürdüğümüz yerde toprak biyoloji çeşitlik de buna bağlı e, insan hayatı da buna bağlı e, dolayısıyla toprağın öncelikle korunması e, verim gücünü saklaması son derece önemli toprak her şeyimiz Yani bu konuda e, tabi çok güzel e, bilimsel ifadeler de kullanılabilir ama ben Aşık Veysel'in şu sözüne şiirine bayılıyorum hepimizin bildiği diyor ki Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve yedirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarım kara topraktır. Evet sadık evet. yardımız, hayat kaynağımız, yaşam kaynağımız, gıda kaynağımız toprak. Çok haklısınız. Evet. Hikmet Bey tamamıyla katılıyorum. Evet biz de vakıf olarak Türkiye Çalama'sın sloganıyla e, kurulduğumuz gündem bu tarafa. Türkiye topraklarının korunması, e, toprak korunması denilince sadece Varlığının korunması değil, onun tüm ekosistem olarak, tüm içerisindeki canlılarıyla katmanlarıyla korunarak verimliliğinin devam etmesini kastediyoruz. Bu konuda faaliyetleri yürütüyoruz ama bunun öncesinde de çölleşme konusunda Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetler var. Bugün çok önemli yatırımlar yapılıyor Türkiye ve sizin genel müdürlüğünüz ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından. Bunlar hakkında da kısa bir bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Tabii. Öncelikle şunu söyleyelim. Hakikaten sizin vakfınız Sema, Türkiye'nin dünya çapında ses getiren çalışmaları yürüten son derece başarılı bir vakıf. Bu konuda tebrik ediyorum. Türkiye devletiyle, devlet kurumlarıyla, özel sektörüyle, sivil toplum kurumlarıyla dünyada bu konuya liderlik yapan ülkelerden birisi. Dünyada şu anda ismi çölleşmeyle mücadele olan bir tek genel müdürlük var bizim bildiğimiz kadarıyla. Belki bilmediğimiz yerlerde vardır muhtemelen ama bizim bildiğimiz BM çatısı altında ilişkide bulunduğumuz ülkelerden aldığımız bilgiler çerçevesinde sadece Türkiye'de var. Evet. Bu aslında anayasamızda toprak konusu anayasamızın 44. maddesinde bizzat yer alıyor. Diğer ilgili yasalarımıza yer alıyor, kültürümüze yer alıyor ve çalışmalarımıza yer alıyor. Ee, öncelikle mevzuatımız son derece bu konuda e, mevzuatımız, gelişmiş bir mevzuatımız var. Bunun devamında uygulamalarımız var. Gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın daha öncesinde varımız bakanlığımızın adı değişiyor haliyle de, e, zamanın gereklerine göre. fonksiyonları değişiyor ama e, bu sahada çalışan ormancıların biraz önce Özgül Hanım'da değinmişti. Mesela Karapınar'da Türkiye'nin dört bir tarafında e, İstanbul'da Terkos'ta. E, Ağrı'da, Iğdır'da, Iğdır'da e, kurak bölgemiz oldukça kurak, e, kurak bir bölgemiz. E, Akdeniz'de her tarafta, dünya Türk Birliği'nin dört bir tarafında, hatta aslında dünyanın dört bir tarafında ormancılarımız bir mensup olmaktan gurur duydum. Orman mensup arkadaşlarımız ve teşkilatımız dünyanın dört bir tarafında çok güzel çalışmalar yapıyor. E, Türkiye, dünyada orman varlığını arttıran hem servet hem alan olarak arttıran nadir ülkelerden bir tanesi. Bu, bu ağaçlandırmalar yoluyla oluyor. E, tabii ağaçlandırmalar yaparken şu dikkat ediyoruz biz ormancılar. E, Toplan ekosistemin mevcut durumunun bozulmaması lazım. Oradaki evet. yerel türlerin korunması lazım. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz. E, mevcut yerel, yerel türlerin oraya adapte olmuş iklim değişikliğine, kuraklığa dayanma gücünü geliştirmiş türlerimizin orada saklanması lazım. Biz buna hakikaten dikkat ediyoruz. Bu noktada Korma ve su işleyen çalışmaları var, e, erozyonla, erozyonla mücadele çalışmalarımız var, teraslama çalışmalarımız var, fidanlama çalışmalarımız var, yeşillendirme çalışmalarımız var. Tabii çok bilimsel e, isimlerle e, sevgili dinleyicilerimizi yormak istemem e, ama üstelik olsunlar. Elbette her zaman her şeyin iyisi kötüsü var ama bu noktada güzel çalışmalar yapıyor e, devletimiz. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları var. Aslında Hikmet Bey şu her şeyin temeli insan. Evet. Eğer insanı koruyorsanız, e, insanı e, bu konuda bilinçlendirebiliyorsanız e, insanın gerekli tepbiri alıyor. Her şeyin temeli insan. Biraz önce değinmiştik. De, de Şimdi dünyada şu anda e, 4 milyar hektar alanın arazi bozulmasından, çölleşmeden e, kaynaklandığı, e, etkilendiği ifade ediliyor. Tabi bu rakamlar birebir ölçen rakamlar değil ama ben kullandığı rakamlar bunları birleştirelim. Evet, evet. e, Geçen iki yılda bir milyar yakın insanın eksik gıda ile karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Toprağı iyileştirirseniz, korursanız bunları çözmek mümkün. Her şeyin başında ve her şeyin sonunda insan var. İnsanın yaşadığı ortam var, insanın yaşadığı toprak var. Bu noktada tekrar Gıda Tarım hayvancılık Bakanlığı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, bu bakanla bağlı birimlerinin, Çevre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şu andaki isimleriyle